Bölüm 50. Allah'ın güç ve azabına karşı devamlı sorumluluk bilincinde olmak. Ey İsrailoğulları, yalnızca benden korkun. Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın. 2 Bakara 40. Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. 85, bir uç, 12. İşte senin rabbin zulm yani haksızlık eden kentlerin toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayı verir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. Gerçek şu ki. Bütün bu anlatılanlarda ahiret azabından korkanlar için apaçık bir ders ve uyarı vardır. O gün ki bütün insanlık bir araya gelecektir ve o gün her şey tüm açıklığıyla ortaya konacaktır. O günü ancak bizim bildiğimiz sayılı bir vakte kadar geçektiririz. O gün gelince, Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamayacaktır. O gün bir araya getirilenlerden kimileri felakete uğramış, üzüntülü ve mutsuz, kimileri de mutlu ve sevinçli olacaklardır. O gün mutsuz olanlar, dünyadayken yaptıklarından dolayı ateşte yaşayacaklar ve orada, ah çekip inleyeceklerdir. 11 Hud 102 106 Allah ancak kendisine karşı gelmekten dikkatli olmanızı ister. 3 Ali İmran 28 O gün kişi kardeşinden annesinden ve babasından eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin, kendine yetecek bir derdi ve meşguliyeti vardır. 80-34-37 Ey insanlar! Rabbinize karşı, sorumluluk bilinci taşıyıp, ondan korkun. Çünkü, kıyamet vaktinin depremi, sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak. Onu gördüğünüz gün emziren analar çocuklarını bırakıp unutacaklar ve her gebe kadın da çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi alıklaşmış göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. 22 Hac 1 2 Hesap vermek için, Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kula, iki cennet vardır. 55- Rahman 46 Cennetlikler, birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, Bakın, dünyadayken, çoluk çocuğumuzun arasında yaşarken, Allah'ın bizden razı olmayacağını düşünerek, Sonumuzdan korku içindeydik. Allah bize bol bol lütufta bulundu da ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Biz bundan önce dünyada da ona yalvarıp ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği bol ve rahmeti geniştir. 52 Tur 25 28 Hadis 397. İbn Mesud Allah ondan razı olsun demiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler anasının karnında 40 günde derlenip toplanır sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu dört şeyi yazması da emrolunur o kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi bir kimse mi, yoksa kötü bir kimse mi olacağı? Kendisinden başka, gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri, cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra, Ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak, cehenneme girer. Yine sizden biri, cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra, ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi, Cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer. Hadis 398. İbn Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun. rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin yuları vardır ve her bir yuları çeken de bin melek vardır. Hadis 399. Numan İbni Beşir'den. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki ayaklarının altına iki kor ateş konulur da onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azab edilenlerin en hafifidir. Hadis 400 Semüre ibni Cündüp'ten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehennemliklerin bazıları vardır ki ateş topuklarına, bazılarının dizlerine ve bellerine, bazılarının da köprücük kemiklerine kadar çıkar. Hadis 401. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar, kıyamet günü, Rablerine karşı hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar. Ve öyle çok bekleyecekler ki, onlardan bir kısmı, kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalıp kaybolacaklar. Hadis 402 Enes'ten, Allah ondan razı olsun. Rivayete göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşini benzerini o güne kadar hiç duymadığım bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: "Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız." Bunun üzerine sahabe Yüzlerini kapatarak, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ashabından bir haber ulaşmıştı da, bunun üzerine şöyle bir konuşma yapmıştı. Cennet ve cehennem, gözlerimin önüne serilip, bana gösterildi. Hayır ve şer hakkında bugün gördüğümü hiç görmedim. Eğer ahiret ve azap hakkında benim bildiğimi bilseydiniz elbette az gülüp çok ağlardınız buyurdu. Enes der ki Rasulullahın ashabı bundan daha kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hadis 403 Miktattan Allah'unn razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi miktattan rivayet eden Süleym İbna Amir, Allah'a yemin ederim ki, Rasulullah mil ile, yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü, yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti, bilmiyorum, demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar, işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Rasulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti. Hadis 404. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kıyametin dehşetinden insanlar öyle bir terlerler ki onların terleri yerin yetmiş arşın derinliğine ulaşır ter onların ağızlarına ve kulaklarına kadar ulaşır Hadis 405 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik O sırada bir gümbürtü duyduk Bunun üzerine bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu Biz Allah ve rasul'ün daha iyi bilir dedik Rasulullah da bu, Yetmiş yıl önce cehenneme atılmış bir taş olup, şimdiye kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz, buyurdu. Hadis 406. Adi ibne Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Rabbiniz, arada bir tercüman bulunmaksızın, mutlaka hepinizle konuşacaktır. O gün kişi, sağına bakar, önceden gönderdiği hayırlı işleri ve sevabını görür. Soluna bakar, yine önceden işlediği kötülükleri ve günahları görür. Önüne bakar, Önünde de sadece cehennemi görür. Öyleyse, yarım hurmayla da olsa, cehennemden korunmaya çalışınız. Hayırlı amellerinizi arttırınız. Hadis 407 Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Şüphesiz ben, sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü, meleklerin çokluğundan dolayı, çatırdayıp gıcırdadı, bu gıcırdamasında da haklıydı. Çünkü orada, meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi, eğer bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız. Hadis 408. Ebu Berze Nadle İbni Ubeyt el-İslami'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kul kıyamet gününde şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz. 1, Ömrünün nerede ve nasıl harcadığından 2, ilmi ve bilgisiyle ne gibi işler yaptığından 3, malının nereden kazanıp nereye harcadığından 4 vücudunun nerede yıprattığından Hadis 409 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün yer bütün haberlerini anlatır 99 Zilzal 4. Ayetini okudu ve yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe Allah ve Rasulü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine peygamberimiz onun haberleri her erkek ve dişinin yeryüzünde neler yaptığına şahitlik edecek. Sen, filan gün şöyle şöyle yapmıştın demesidir İşte yeryüzünün haberleri budur buyurdu Hadis 410 Ebu Said El-hudriden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Nasıl rahat ve konfor içinde yaşayabilirim? Sur sahibi sura ağzını dayamış üflemek için izin bekliyor. Bu haber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir deyiniz buyurdu. Hadis 411. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet ve dehşetinden korkan kimse geceden yol alır, geceleri nafile ibadetlere ağırlık verir. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Dikkat edin, Allah'ın vereceği şey pahalı ve yüksektir. İyi biliniz ki Allah'ın vereceği şey cennettir. Hadis 412, Aye Allah ondan razı olsun. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, demiştir. İnsanlar, kıyamet günü, yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak, Allah'ın huzurunda toplanırlar. Dedim ki, ey Allah'ın Rasûlü! Kadınlar ve erkekler, hepsi birlikte olunca, birbirlerine bakmazlar mı? Ya Âişe! İş ve durum, bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir." buyurdular. Bir başka rivayette, durum, birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir buyurdu.